Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kırlangıç Yaşamlar Yazan Özlem Kayışoğlu, Dramaturk Selma Fındıklı Yöneten Ali Hürol Yapımcı Engin Demiray Efektör Kani Akın Oynayan sanatçılar Genç kadın Elvin Beşikçioğlu, Adam Faruk Günumur Cüce Cem Balcı Anne Ayşe Akınsal ...birinci ses Ötüken Hürmüzlü... ...ikinci ses Hicran Yalur. Affedersiniz... ...otobüsü buradan geçer mi? Geçer geçmesine de... ...gece 12'den sonra biraz... Zor. ...şey... ...acaba... ...siz nereye gideceksiniz? Dedektif misiniz? Yok hayır... <gülüyor> ...tabii ki değilim... ...ben sadece eğer yolumuz aynı yöne ise... ...birlikte taksi tutabiliriz diye düşünmüştüm... ...benim taksiye verecek param yok küçük hanım... ...o halde parasını ben vereyim. ...paranız varsa... Bana ihtiyacınız yok demek. <Gülüyor> Galiba beni yanlış anladınız Sadece bana eşlik etmenizi istiyorum Ben otobüs bekliyorum Bu saatten sonra gelmez demiştiniz Gelmez demedim Biraz zor gelir dedim <Gülüyor> Yağmur iyice arttı Rüzgar da çıktı Rüzgarı sever Yağmurla karışan rüzgarı ...daha çok severim Hasta olabilirsiniz Siz kendinize bakın, ben alışıyorum. Soğuk alışkanlık tanımaz ama Bu konuda çok tecrübelisiniz galiba Her şey tecrübeyle öğrenilmez ki ...halinize baksanıza Hem çok zayıf hem de Hem de ee, Şey ee, Yani <gülüyor> Biraz <gülüyor> Yaşlısınız Biraz mı? <gülüyor> ne kadar da naziksiniz Söyler misiniz Biraz yaşlılık nasıl oluyor Bunu siz bilebilirsiniz Ne de olsa böyle olan sizsiniz Ben yaşlılığı bilirim Biraz yaşlılığı değil Anladım Size yaşlı olduğunuzu söylememi istiyorsunuz <gülüyor> Pekala Yaşlısınız Mutlu oldunuz mu Sizden yaşlı olduğumu söylemenizi değil ...sadece dürüst olmanızı istedim. İyi ya işte. Artık dürüstüm. Ve siz de yaşlı bir beyefendisiniz. Teşekkür ederim. Sadece beyefendi için. Dürüst olmak bu kadar kolay mı? <Gülüyor> Galiba birazdan... nasihat vermeye başlayacaksınız ha? ha? Telaşlanmayın. Öyle bir niyetim yok. Olamazlar. Siz her şeyi bilirsiniz Beklemek ne kadar da zor Hayatında otobüsten başka bir şey bekledi acaba Efendim bir şey mi dediniz ha, Yok canım Kendi kendime şarkı mırıldanıyordum Aa, Ne iyi bir fikir Şarkı söylemek belki beklemeyi kolaylaştırır ha, Bir bu eksikti Ne söyleyelim Birlikte mi söyleyeceğiz Tabii ki Ben sizin bildiğiniz şarkıları bilmem En iyisi siz söyleyin Tamam ama istediğiniz an bana eşlik edebilirsiniz İzin verdiğiniz için çok teşekkür ederim <gülüyor> Başlıyorum Hadi Ne söyleyecekseniz söyleyin de bir an önce bitsin bu çile <gülüyor> Biri hmm. İçer sanmıştım Meğer başımda Hava iyice soğudu Ceketimi giyin Adam romantik bir yemeğin ardından Gökyüzünü seyredalarlar Kadın üşür adam ceketini çıkarıp Kadına giydirir Biz film kahramanı falan değiliz Ayrıca romantik bir yemekte yemedik Şimdi ceketi istiyor musunuz istemiyor musunuz Hayır teşekkür ederim Ben ısınırsam siz üşürsünüz bunu da istemem Üşümem sizse Evet ben Siz incecik bir gül dalısınız Çabuk kırılırsınız Hadi Filmleri hayata geçirelim Giyin şu ceketi. Madem çok istiyorsunuz giyelim. Teşekkür ederim. Farkında mısınız? Yoldan tek bir araç bile geçmedi. Biraz ilginç değil mi? Hayır değil. Değil mi? Bence çok garip. Doğru yerde beklediğimizden emin misiniz? Ben doğru yerde bekliyorum. Sizi bilemem. Kadıköy otobüsünün buradan geçtiğini söylemiştiniz ama. Hı. E, ne olmuş söyledimse? Korkmaya başladı. Korkmayın Siz korkmuyor musunuz Ben korkmam Bana bir şey olmaz Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Çünkü ben kötüyüm Kötü mü kötü. Ve bilirsiniz ki kötülere bir şey olmaz Siz kötü değilsiniz ki Beni tanımıyorsunuz <gülüyor> Tanımıyor olabilirim ama iyi olduğunuzu biliyorum Hem Niye kötü olasınız ki Niye olmayayım ki Biraz önce bana ceketinizi verdiniz. Eee? Kötü olsaydınız vermezsiniz. Belki de kötü olduğum için vermişimdir. Anlamıyorum. Anlamak istemiyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer amacınız beni tedirgin etmekse... ...başardınız. Neden böyle bir amacım olsun? Ben sadece hayatın gerçeklerine karşı... ...sizi uyarıyorum. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Gidiyorum. Tek başınıza gitmeniz hiç de güvenli olmaz. Sizin yanınızdayken güvende miyim peki? Gitmeyin. <gülüyor> Buna siz karar veremezsiniz. Kaçmak en kolayı. <gülüyor> Bilmiyordum. Ben biliyorum ama. Keşke iş gelmeseydim. Kalın ne olur. Sizi korkuttuysam özür dilerim. Lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Hayır. Kimse kimseye soru sormasın. Birbirimizi tanımayalım. Madem istemiyorsunuz, tanımaktan mı, tanınmaktan mı ürküyorsunuz? Gördüklerimle yetiniyorum. Siz de yetinin. Hiç merak etmiyor musunuz? Bu neyi değiştirir ki? Haklısınız belki de. Saatler oldu. Galiba bu gece buradayız. Uykum geldi. Uyumasanız iyi olur. Neden? Bir daha hiç uyanamayabilirsiniz. <gülüyor> Öltürücü bir soğuk yok ki. Güvenmeyin. Ne yapacağız şimdi? Belki de birlikte yürümeliyiz. Mutlaka yakınlarda bir yerde hayat vardır. Hayat burada da var. <gülüyor> Zaman geçmiyor. Ne güzel. Konuşursak belki geçer. Konuşuyoruz ya. Soru soramıyorum ama. Konuşmak soru sormak mıdır? Hayır tabii ki değildir. Hikayeyi bilir misiniz? Hayır bilmem. Hiç mi? Hiç. Galiba sizde hikaye çok Eminim sizde de vardır Bilmem dedim ya Kaç yaşındasınız? 23 Güzel Bu bir sürü hikayeniz olduğu anlamına gelir Öyle mi? Peki niye benim bundan haberim yok? Korktuğunuz için olabilir Hikayelerden neden korkayım ki? Onlar güzeldir Böyle düşündüğünüz için hiç hikayeniz olmadığını zannediyorsunuz Asıl hikayeler acıdır Ya mutlu sonla bitenler? Onlar hikaye değildir Nedir peki? Kandırmaca bana bir hikaye anlatır mısınız? Sizden dinlemek daha hoş olurdu. O kadar uzun zaman oldu ki... ...bir kadın sesinden hikaye dinlemeyeli. Size bir masal anlatmama ne dersiniz? Çocukluğumdan beri masal dinlememiştim. O masalı bir gazetede okumuştum. Aslında hikayeleştirilmiş bir masal. Siz gazetede okumuyorsunuz korkarım. Gazete dediğimiz hikayeler yumağından başka nedir ki? Hiç böyle düşünmemiştim Hiç düşündünüz mü acaba Aa, Bana haksızlık ediyorsunuz Belki de Anlatacak mısınız Masalı ya da hikayeyi Her neyse işte Bir kırlangıçla bir adamın hikayesi bu Günün birinde Kırlangıcın biri bir adama aşık olmuş Bütün gücünü toplayıp adamın penceresine konmuş. Önce adama kendini fark ettirmek için dik dik durmuş, sonra gagasıyla cama vurmaya karar vermiş. Tık tık tık. Adam işleriyle o kadar meşgulmüş ki çalışırken rahatsız edilmek onu kızdırmış. Öfkeyle pencerenin önüne gitmiş. Bir tıkırtı duydunuz mu? Tıkırtı mı? Evet sesiydi sanki ee, size öyle gelmiştir belki yanılmış olabileceğimi sanmıyorum biri ya da birileri bizi dinliyor olabilir başka dinleyicilerimin de olması gurur verici şaka yapmanın sırası değil şimdi lütfen lütfen ciddi olabilir misiniz şaka yapmıyorum ki şimdi elinde bıçakla biri gelse hiçbir şey yapamayız yapamayız bu kadar rahat olmanız sinirlerimi bozuyor tamam Tamam hiçbir şeyden korkmuyorsunuz Ama artık bu kadarı da biraz fazla Ne yapmamı istiyorsunuz Sizin hayali katillerinize meydan okumamı mı Daha duyarlı olabilirsiniz Daha duyarlı mı Hikaye anlatıyorum ya size <gülüyor> Hikaye anlatmak duyarlılık mı oluyor şimdi Yok bir kırlangıç bir adama aşık olmuştu, ...adamın penceresine konmuştu. ...mini mini bir kuş donmuştu... ...pencereme konmuştu... ...aldım onu içeriye... ...ötsün diye... Hikaye dinlemek isteyen sizdiniz... Anlatmayı o kadar çok istiyordunuz e, ki... Eee sizde acıdınız öyle mi? Aynen öyle... Burada acınacak biri varsa o da sizsiniz küçük hanım... ...anlatacak hikayesi olduğundan bile habersiz... ...bir zavallı... Konuşmayacak mısınız? Özür dilerim Biraz kabalık ettim O kadar çok korkmuştum ki Tamam Biraz kabalık olmaz diyeceksiniz şimdi de Kaba davrandım Ve tekrar özür diliyorum Hem siz de pek suçsuz sayılmazsınız Beni kışkırttınız Barıştık mı? İsterseniz şarkı söyleyebiliriz Ne dersiniz? Pekala daha fazla ısrar etmeyeceğim Kırlangıcın minik kalbi Heyecandan pır pır atıyormuş Kırık sözcükler dökülmüş gagasından Hey adam nicedir seni izliyorum Nedenini niçinini sorma ama galiba seni seviyorum Demiş Neden durdunuz? Bir kırlangıç tarafından sevildiğini öğrenen adam ne yapmış peki? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Devamını okumadım. Neden? öyle istedim. <gülüyor> Bu, bunu inanmıyorum. İyi. İyi mi? Evet iyi. <gülüyor> i̇ntikam. Evet, evet, evet. Benden intikam alıyorsunuz. Çaklı katiller kan intikam. Nerede kaldı duyarlılığınız? Çöpe attım. Tamam mı? Çöpe attım Bu gece bu durak bu sessizlik Ve her şeyden önce de siz beyefendi Bütün sinirlerimi alt üst ettiniz Artık kendimi bile tanıyamıyorum Daha önceleri tanıyor muydun ah, Yeter artık <gülüyor> Yeter Yeter, yeter. <gülüyor> Özür diledim ya ne istiyorsunuz Özür dileme sırası bende galiba Özür dilerim Nasılsınız İyiyim Daha fazla tartışma istemiyorum artık Bir an önce sabah olsun Gidelim Ya hikaye Hikaye de istemiyorum Hem devamını da okumamışsınız Okumadım. mı ama biliyorum Hiç merak etmiyorum Siz soru sormak yok demiştiniz Ben de hikaye yok diyorum Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Ay! Ne oldu? Ay! Ay! Yine mi bir ses duydunuz? Kafa! Kafam Kapama bir şey kondu <gülüyor> Bir kırlangıçtır belki Durun bir bakayım Neymiş? Sadece bir yaprak <gülüyor> Öyle korktum ki Boşuna Korkmamız gereken şeyleri bazen bilemiyoruz değil mi? Galiba Bu da ne? Ne? ne? Bir şey gördüm sanki Aha. Korkmanıza gerek yok canım Nasıl olsa size bir şey olmaz Korkmadım ki Yoksa sizi de mi hayali katilleriniz var? Benim katillerim hayali olmaz, merak etmeyin. Aa ama ne var? Ben de bir şey gördüm. Size söylemek istemiştim demek istemem ama söylemiştim. Ne yapacağız şimdi? Düşünün. Ben biraz dolaşacağım. Başından beri bunu istemiyor muydunuz Hiçbir yere gidemezsin. İstediğim zaman istediğim yere giderim Ben de sizinle gelirim o halde i̇şte, i̇şte Bakın bakın bakın Yine göründü Üzerimize doğru geliyor Siz arkama saklanın sakın korkmayın Ne yapacağız peki Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum Sen de kimsin Ben cüceyim bu saatte burada ne arıyorsun? Sizin aradığınızı. <gülüyor> Biz hiçbir şey aramıyoruz ki. Sadece otobüs bekliyoruz. Ha, ben de beklerim. Siz ne tarafa gidecektiniz? Ha, ne çok soru soruyorsunuz. Soru sormak yasak değil miydi? Haklı. E, ona soru sorabilirim ama. Değil mi? Hem... Hem... Siz de soru sordunuz. Kuralı çiğnediniz. Anlamadınız galiba. Artık soru yok. <gülüyor> Delisiniz siz. Hatırlatırım ki... ...beni ondan daha çok tanıyorsunuz. Benim kimseyi tanıdığım yok Onun tarafını tutuyorsunuz Bu bir maç değil Sadece kurallarımız var o kadar <gülüyor> Kuralları iptal ederiz bizde Tek başına yapamazsın Çoğunluk senden yana olmalı Tamam Pekala Adama soru sormak istemez misiniz Cüce Bey Hayır Hayır mı Ama öğreneceğiniz çok şey olabilir Bana ne Hem sorulara cevap vereceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama verecektir Bizi kırmazsınız değil mi? Çoğunluğu elde ederseniz kırmam Duydunuz mu? Sağır değilim <gülüyor> e, Şimdi ne diyorsunuz peki? Kararım aynı <gülüyor> Kaybettiniz <gülüyor> Tamam Kaybettim <gülüyor> Ama bu hiç kazanamayacağım anlamına gelmez Gelir Ben kararımı değiştirmem Kuralı koyan benim Hikayenin devamında ne oluyor peki? ki anlatmak da yasak. Yasak kaldırabilirim. Yasak kaldırılsın. <gülüyor> yasak kaldırılsın. Hatta artık böyle bir yasak yok diyebiliriz. Nasıl? İki kişiye karşı bir kişi. Ha, demek güçlerinizi birleştiriyorsunuz. Bu bir savaş değil. Her şey demokratik. Hadi başlayın. Hemen mi? Yasa yürürlüğe girmedi mi? Girdi. E o halde? Nerede kalmıştık? Ferlangıç adama aşkını ilan etmişti. Ah! Evet. Nedendir bilmem Bu hikayeyi her dinleyişimde Yeniden heyecanlanırım Tıpkı ilk günkü gibi <gülüyor> Bu hikayeyi biliyor musun? Evet Ve bir kez daha dinlemek istiyorsun öyle mi? Hem de hiç sıkılmadan Her defasında ayrı bir tat verir Hikayeler bana Sen de nereden çıktın Niye kızmış adam kıllandıca Aç pencereyi içeri al beni demiş kırlangıç. Yaşayalım ebediyen. Soğuklar da başladı bak üşüyorum dışarıda. Alırsan içeri... ...deva olurum yalnızlığına. Tabii sinirlenmiş adam. Adını bil. Hiç kuş insana aşık olur mu? Yürü git işine. Yalnızlığımdan memnunum ben demiş. Kovmuş kırlangıcı camın önünden. Zavallı kırlangıç... ...bükmüş gagasını... ...uçmuş semaya doğru... Kanadı kırık Zavallı kırlangıç <gülüyor> Zavallı adam <gülüyor> Zavallı adam mı? Hah. Hem kırlangıcı kovuyor Hem de zavallı oluyor Belki pişman olmuştur O adam pişman olmayı bile bilmez Siz de bu hikayeyi çok seviyorsunuz demek Kendinizi bu kadar üzmeyin Sadece bir hikaye <gülüyor> Burada zaman hiç akmıyor sanki Burada zaman yoktur Burada sen akarsın zaman durur. Bu bir şaka mı? Bu gerçek. Ne ilginç. Yağmur dinmiş. Ama ben yeni farkına vardım. Yağmur hiç yağmadı ki. Buraya geldiğimde şiddette yağmur yağıyordu. Sırılsıklam olmuştum. Şimdi ise her yer kupkuru. Üşümüyorum da. Her şeyi zihninizde yaşadınız. Hiçbir şey anlamıyorum. Beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Cücelerde. Ne cücesi? Tamam, tamam. Oyun oynamak mı istiyorsunuz? Oynayalım. Titriyorsunuz. <gülüyor> Yok canım. Size öyle gelmiştir. Bana öyle gelen pek çok şey gibi. Hem ben yaşamıyorum ki. Niye titreyim öyle değil mi? Yaşıyorsunuz. Ama bunu bilmek sizi korkutuyor. Kaçıyorsunuz. Siz kimsiniz? Niçenizler düştü mü? Ben bir hiçim. Tıpkı herkes gibi. Yoruldum. Dinlenin o halde. Nasıl dinlenebilirim ki? Her şey karma karışık oldu. Olması gereken de buydu. Belki uyumak iyi gelir. Sakın uyumayın. Bunu daha önce de söylemiştiniz. Peki ama neden? Uyumak kaçmaktır. Kaçmak istiyorum. Kurtulabilirim. Kaçarak kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kurtulabilirim. Daha önceleri de kurtulmuşum. Hayır, kurtulamamıştınız. Elinizdeki nedir? Hiçbir şey. ...o oh, hiçbir şeyi görmek istiyorum. Görebilirsiniz. <Gülüyor> bu, bu, bu... ...bu... ...bir tabanca. Neden taşıyorsunuz? Siz istediğiniz için. <Gülüyor> ben böyle bir şey istemedim ki. Elimdekinin tabanca olduğunu söyleyen sizsiniz. Ben gördüğüm şeyi söyledim sadece. Başka şeyler de görebilirdiniz oysa. Peki ya çocuğa? Onun yerine de başka birini görebilir miydim? Bilmem. Hikaye henüz bitmedi. <gülüyor> siz de nereden çıktınız? Ben hep buradaydım ama siz görmek istemediniz. O kadar küçüksünüz ki... ...görememem normal. Daha önce görmüştünüz ama. Pekala. O zaman görmek istemiştim. Şimdi istemiyorum. Git! Git! Bitmez. Neden? Çünkü istemiyorsun İstediğimi söyledim ya Bu yeterli değil Ne yapmalıyım peki? İste Hikayenin sonunu anlatmalıyız ona Hikaye istemiyor Biz istiyoruz Artık ben de istemiyorum Hikaye yok Belki şimdi istiyordur İstemiyorum Adamın daha sonra ne yaptığını merak etmiyor musun? O hikaye benim için bitti Ama ne dediğini duydun hiç umudum kalmadı. Sabah olmayacak. Otobüs asla gelmeyecek. Açıkmadım bile. Buraya gelmeden önce yemek yemiş miydim acaba? Yoksa yemek yemeye mi gidiyordum? Hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Aç mısınız? Hayır. Ben de. Acaba iştahım nasıldı? Unuttum. Meyve sever misiniz? Bilmem. Severim herhalde. Sevip sevmediğinizi bilmiyor musunuz? Hatırlamıyorum. Karpuz. Evet, evet evet. Karpuz seviyor olmalıyım. <gülüyor> karpuz mu? Komik mi? Yoksa öyle bir meyve yok mu? Var, var. Ama hiç aklıma gelmezdi. Hem de bu mevsimde. Siz karpuz sevmez misiniz? Severim sevmesine de hiç aklıma gelmez. ...aklınıza bile gelmeyen bir şeyi nasıl sevebilirsiniz? Aklıma gelir gelmesine de... ...sadece mevsiminde... ...tezgahlara konmaya başlayınca... ...demek ki sevmiyorsunuz... ...görmediğinizde aklınıza bile gelmeyen bir şeyi... ...nasıl sevebilirsiniz ki? Hah güce gitmiş... Güce umurumda bile değil... İtiraf edin siz karpuz sevmiyorsunuz... ...hatta... ...hatta... ...siz sevmeyi bile bilmiyorsunuz... ...altı üstü bir meyve... ...severim ya da sevmem size ne... Bu da en az sizin o saçma sapan hikayeleriniz kadar önemli anlaşıldı mı? Saçma hikayeler mi? Hiçbir hikaye saçma değildir. Ayrıca bu konuda anlaştığımızı sanıyordum küçük hanım. Ben küçük hanım falan değilim beyefendi. Sabrımı taşırmaya başlıyorsunuz artık. Siz benimkini. Kavga etmeden güneşi doğramayacak mıyız biz? Kavgaları başlatan sizsiniz. Anlayışlı olmayan da siz. Şimdi de anlayışsız olduk öyle mi? Hiçbir şey olduğunuz yok zaten öyleydiniz. Kendinize gelin artık. Bu kadarı fazla. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Uyanın, uyanın, uyanın. Uyanın küçük adam uyanın. Çok derin uyuyor galiba. Geceyi burada mı geçirdi acaba? Siz ne kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ee, burada uyuya kalmış odasın. Uyumak mı? Peki yaşlı adam nerede? Bir de cüce vardı. Bu gazete sizin olsa gerek. Üzerinizdeydi. Gazetemi. Teşekkür ederim. Heh, otobüs geliyor. Binecek misiniz? Yok. Yok hayır. Rüya değildi. Eminim bundan. Rüya değildi. İyi misiniz küçük hanım Siz Siz hala buradasınız <gülüyor> Rüya olmadığını biliyordum Daha önce tanışmış mıydık <gülüyor> Anladım Yine oyun oynamak istiyorsunuz Ne oyunu Tamam tamam artık sinirlenmeyeceğim İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz <gülüyor> Rüya olmadığını biliyorum ya Gerisi hiç önemli değil ...aç mısınız? Hayır. Ben kurt gibi acıkmışım. Artık acıkabiliyorum. Simitçi! Simitçi! İstemediğinizden emin misiniz? Ankara'nın gevrek simitlerine benziyor. Ankara... ...bakın... ...bakın... ...bir geçmişim bile var. Yok diye öyle korkmuştum ki. Neyse hepsi geçti artık. Hem sonra siz de varsınız... Lütfen hiç doymayacakmışım Gibi geliyor Aa, Unuttum tabi para vermem Gerekiyor para Para Para para para para Cüzdanımı Bulamıyorum ben Çanta taşıyor muydum <gülüyor> Ben ödeyebilirim Aa, Hayır hayır Olmaz hiç önemli değil gerçekten Peki madem öyle ...hem aramızda bir simidin lafı mı olur? Biz dost sayılırız değil mi? Al bakalım parayı. Teşekkür ederim. Birini size verebilirim. Çok güzel kokuyor, taze taze. Hayır teşekkür ederim. Yarısını? İstemiyorum, size afiyet olsun. Teklif var, ısrar yok. Çok şey kaçırıyorsunuz ama. Hangi otobüsü bekliyorsunuz? Otobüs? Aa, öyle ya. Otobüs bekliyorduk bizim. Tamamen unutmuşum. Sizinkile aynıydı yanılmıyorsam. Ben otobüs beklemiyorum. Beklemiyor musunuz? Ama ama demiştiniz ki bir arkadaşımla buluşacağım ben. Öyle mi? Siz gidince ben ne yapacağım peki? Bakın size yol paranızı vereyim. Galiba cüzdanınızı çalmışlar. Buna hiç gerek yok gerçekten. Ah, işte arkadaşım da geliyor zaten. Alın şu parayı Tamam ama geri vermek üzere borç alıyorum Öyle istiyorsanız öyle olsun Arkadaşınız nerede Bakın buraya doğru geliyor <gülüyor> Ama Ama bu Bu çüçe Hoşçakalın Hepsi bu kadar mı Gidiyor musunuz Gidiyorum. Ay, yine geç kaldım biliyorum <gülüyor> Şey Ben hikayenin sonunu öğrenmeyi çok isterdim Ne hikayesi Dün gece anlattığınız hikaye Arkadaşın mı bu hanım? Ya, biraz önce tanıştık Daha doğrusu tanıştık sayılır Kendisi beni tanıyormuş ama Ben onu ilk defa görüyorum Merhaba Dün geceden beri nasılsınız? Bir görünüp bir kayboldunuz Sizi merak ettim Siz kimsiniz? Bu oyundan sıkılmadınız mı hala? Arkadaşın kendinde değil anlaşılan Biz artık gitmeliyiz hadi Sizi bir daha ne zaman görebilirim? Ayrıca size borcum da var biliyorsunuz Bilmem Kim bilir Belki de bir rüyada karşılaşırız Yok yok yok Rüya olmasın ne olur Buna biz karar veremeyiz ben, ben hep burada olacağım Ne zaman isterseniz Gittiler Hepsi bu kadar mıydı Şimdi ben ne yapacağım Gazete ...işaret koymuşum. Kırlangıcın öyküsü. Bu dün gece yarım bırakılan hikaye. Adam kırlangıca yaptığından pişmanlık duyar. Havalar ısınınca gelir kırlangıcım diyerek kendini teselli eder. Gel zaman git zaman kırlangıç uğramaz adamın penceresine. Adam aramaya başlar sevdalısını. Gelen sürülerden haber sorar. Nafile. Gidip bir bilge kişiye anlatır derdini. Öğrenir ki bu bilge kişiden... ...kırlangıçların ömrü sadece altı aydır. Aşkı avuçlarının arasından uçup gitti. sıkı tutmazsan uçup gider. Siz! Döndünüz demek cüce nerede Onu dün geceden beri görmedim Peki bu sabah Bu sabah mışıl mışıl uyuyordunuz Yediğim simit ne simidi? <gülüyor> Bu sabah bana aldığınız simit Size simit almayı isterdim tabii ki Ama hiç param yok Duraktaki insanlara ne oldu peki Burada bizden başka kimse yok Hiç olmadı da Artık soru sormayacağım Peki rüyanızda Bana rüya demeyin lütfen Artık hangisi rüya hangisi gerçek bilmiyorum İstediğiniz oldu işte Güneş nihayet doğdu Nereye gideceksiniz şimdi Cüce Cüce bütün sorularıma yanıt verebilir belki Güneş doğduktan sonra Onun gelmesini beklemeyin Ya bu gece Onun istemesine bağlı Uzunca bir süre ortaya çıkmaya Siz nereden biliyorsunuz Tanıyorum Demek daha önceden tanışıyordunuz Yine de bu gece beklemek istiyorum Gerçeği bulmam gerek O gelse de gelmese de Gerçeği aramayın Neden Farkında mısınız? Soru sormanıza izin veriyorum ama beni daha fazla zorlamasanız iyi olur Sorularım sizinle ilgili değil Kendimle ilgili bir cevap bulmam gerek Ya bulduğunuz cevap umduğunuz gibi çıkmazsa Bir şey umduğum yok benim Aramak umut etmektir beklemek de Ne yapayım peki Hiçbir şey olmamış gibi çekip gideyim mi Yeniden başlamak istiyorsanız evet Arkanıza bile bakmadan gidin buradan Peki ya siz ne olmuş bana? Burada mı kalacaksınız Arkanızda bıraktıklarınıza da boş verin Hem sizinle hiç iyi anlaşamıyorduk değil mi Şimdi gidin Yoksa bir daha hiç gidemeyebilirsiniz Sizi yeniden görebilecek miyim Bunu neden istiyorsunuz Size alışmış Alışmak kötüdür Hem biliyor musunuz hikayenin sonunu öğrendim Biliyorum Hikayeler hakkında söylediğim her şeyi geri alıyorum Hikayelerin bunu duyduğundan eminim Belki bir gün Ben de size bir hikaye anlatırım kendi hikayelerimden birini Sevinirim şey, Merak ediyorum o adam kimdi Hangi adam Hikayedeki adam. Bilmem. Önceleri ona kızmıştım Şimdi ise üzülüyorum Üzülmenizi istemezdi eminim Siz bir kırlangıcın Avcunuzun içinden uçup gitmesine izin verir miydiniz Sessizleştiniz birden Zor bir soru sordum sanırım Hem Soru sormak yasak olduğuna göre Yanıt verme zorunluluğunuz da yok demektir. İzin verirdim. Peki. Peki ama neden? Kırlangıçlar özgür kalmalıdır. Ama bu kırlangıç sizinle. Yalnız sizinle mutlu olacaksa. Bir süre için evet. Ya sonra? Sonrasının hiçbir önemi yok ki. Kısacık bir ömrümüz kalmışsa... ...her anınızın bir önemi var. Bırakalım da uçsun bütün kırlangıçlar. Siz de gidin artık Her şey buraya kadar mıydı Uzun bile sürdü Tekrar görüşebilir miyiz Gerçekten isterseniz neden olmasın Ama asla istemeyeceksiniz Hadi gidin artık Gidin Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Bana inanın Yarın yeni bir güne uyandığınızda Bugüne dair hiçbir şey hatırlamıyor olacaksınız Ya siz Siz ne yapacaksınız Hoşça kal küçük kırlandıcıcım. İyi misiniz bayan? Sanırım iyi. Yardım ister misiniz? Hayır. Hayır, Hayır teşekkür ederim. Otobüs Otobüs evet. evet Evet otobüs bekliyordum ben Bakın bir otobüs geliyor Nereye gidecektiniz Nereye Bayan binecek misiniz Binecek miyim Binmeli miyim Binmeli miyim Hadi ama bayan sizi bekleyemeyiz ki ben... Ben... Gelmeye başladı Benim elimi. iyi kırlangıcım benim Annem burada Hepsi geçti artık Anne Adam Adamla cüce nerede Hastanedeyiz yavrum Bir rüya gördün sanırım Ama artık bitti Çok Çok, çok uzun Rüyaydı. Üç gündür derin bir uykudaydım Nihayet arabıza döndüm Gidip doktora haber vereyim Anne Gitme Gitme Beni bir daha yalnız bırakma Olur mu? Sen de beni yavrum Ne oldu bana? Bir kaza Durakta otobüs beklerken olmuş Durakta mı? Evet durakta Preni patlayan bir araba durağa çıkmış Tabi durakta da sen ben, Benden başka yaralı, Yaralanan ya da kimseye Gerçekten... bir şey olmamış merak etme güzel meleğim benim Kendini de yorma Dinlenmen gerek Hep, Hepsi bir Rüyeri Oysa o kadar Gerçekti ki her şey Ben Belki de şimdi Rüyadayım Birazdan Uyanacağım Ben doktora haber verip hemen geliyorum Sakın korkma kırlangıcım Kırlangıcım Merhaba küçük kırlangıcım Rüya olmadığını biliyordum. <gülüyor> Sizi bir daha göremeyeceğim diye o kadar çok korktum ki. Neden? Oysa sık sık tartışıyordu. <gülüyor> Hepsi de tatlı tartışmalardan. Bilmem. Belki de şimdi öyle geliyordur. Bir an. Evet bir an. Yaşadıklarımın bir rüya olduğuna inanmak zorunda kalacağımı sanmıştım. ...olsa benim kahramanım mısınız? Hiç sanmıyorum. Bir daha yok olmayacaksınız değil mi? Aslında... ...buraya sizi son kez görebilmek için geldim. Son kez mi? Evet. Peki ama neden? Konmam gereken daha çok dal var küçük gırlangıçım. Yaşaman gereken... ...pek çok zorlu... ...ve bir o kadar da güzel mevsim. Ben... ...ben ...sinle birlikte uçmak istiyorum Benimle uçamayacak kadar geçsin Ama belki bir gün Korkuyorum Hayat korkakları sevmez Şimdiye kadar çok cesurdun. Ondan sonra da olacaksın Söz ver bana Söz veriyorum Söz veriyorum Peki ya siz Benim için endişelenme Gidecek bir yeriniz var mı Her zaman bir yer vardır Eşiniz çocuklarınız Boş olun bunları Ben gideyim Siz de dinlenin biraz Bana verdiğiniz sözü de Sakın unutmayın Unutmayacağım Kızım Kızım Anne Yanındayım kırlangıcım Kırlangıç Kırlangıçların Ömrü ne kadardır Bilmem bu da nereden aklına geldi Hiç merak et Bildiğim bir tek şey var O da benim kırlangıcımın önünde uzun ve güzel yılların olduğu Bunu şimdiden bilmemiz imkansız Hayır değil Nasıl Hayat bizim yaşayabildiklerimiz kadarla sınırlıdır Sen onu nasıl yaşamak istersen öyle olur Güzel yaşamak istiyorsan güzel Kötü yaşamak istiyorsan kötü yaşarsın. Ayrıca 20 yıl ya da 80 yıl ne fark eder? Önemli olan nasıl yaşadığın Hülyanerim, hep yaşını merak ederiz değil mi? Nasıl yaşadığını sormak ya hiç aklınıza gelmez, ya da pek umursamayız. Yaşanın ölçüsünü sayısal değerlere göre. Belirliyoruz Ölme yaşın. Ne kadar ileriyse O kadar iyi yaşamış saymıyorsun. Ne yazık ki yaşarken hayatın değerini anlayamıyoruz Ta ki Her neyse işte Anne Eve ne zaman gidebileceğiz Doktor her şeyin sana bağlı olduğunu söyledi Sen ne kadar çabuk iyileşirsen O kadar erken gideriz ...çemek çorbası yapar mısın? Sen nasıl istersen? İçine bolca... ...limon sıkacağım. Aa, çorbayı limonataya çeviriyorsun sen de. Yanında ne olsun? Pilav. Ya da... Soslu makarna. Olabilir. Ama salata da istiyorum. Limon mu? Salatayı sen yaparsın artık. Salata üzerime kimse elime su dökemez Başka ne istersin? Daha bitmedi mi? Olur mu canım? Anne Kızım Fırlangıç yaşamlar. Özlem Kayışoğulları'nın yazdığı oyunu dinlediniz.